Tohum'da NASA'da Ekolojik Yaşam programına hoş geldiniz. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği hazırlıyor programı. Ben dernek adına Bora Kabatepe. Bugün bir stüdyo konuğumuz var ama kendisine dönmeden önce bu bölümün destekçisi Asiye Bodur'a bir kez de biz teşekkür ediyoruz bölümü olan katkıları için. Evet bugün gıda egemenliği başlığı altında bir program hazırladık sizlere. Türkiye'de tarım konusundaki son gelişmeleri gıda egemenliği çerçevesinden değerlendireceğiz. Stüdyodaki konuğumuzla birlikte Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Sayın Ahmet Atalık bizlerle. Ahmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Ne zamanda da konu kalmıyorduk sizi. Daha önceleri sizle başka konularda sohbetlerimiz olmuştu. Bugün tek bir konuya odaklanmak yerine biraz daha gıda egemenliği çerçevesinden son dönemdeki gelişmeleri değerlendirelim istedim. Bunların hepsinin detayına gireceğiz ama önce gıda egemenliğiyle neyi tanımlıyoruz? Ne diyoruz? Bunu bir tanımlayarak başlayalım. Gıda egemenliği artık e, küçük içerisinde barındırdığı küçük çiftçi çerçevesinde dünyadaki açtığı yenmenin formülü olarak gerek Dünya Bankası olarak gerekse Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü olarak önümüze konulmuş vaziyette. E, gıda egemenliği çiftçinin kendi üretim model ve şeklini belirleme hürriyeti tüketicinin de bu gıdalara en kaliteli, en ucuz ve yeterli şekilde ulaşabilmesi hakkıdır. Dolayısıyla gıda egemenliği tüketicilerle üreticilerin bir işbirliğidir. E, politikaların Nasıl besleneceğimiz politikasının ya da çiftçinin nasıl üreteceği politikasının kendi kararlarımızla oluşturulması modeldir. Dışarıdan bir etki bize şöyle yap böyle yap sen şunun bahçesi ol sen bunu yetiştirleri e reddeden bir yöntemdir. Ve dünyanın geldiği noktada da açtığın e çözüm noktasında önerilen bir model haline gelmiştir. Bunu fark... Kendimiz... ...üreteceğiz, kendi kararlarımızla kendimiz tüketeceğiz, kendi kararlarımızla beraberlik içerisinde ve yerel pazarlar çerçevesinde yerel üretip yerel tüketeceğiz. E, bunu herhalde farklı ölçeklerde değerlendirmek mümkün. Yani bir kişinin kendi konusu, kendi tükettiği gıdayla ilgili egemenliği eline almasından da bahsediyoruz... Çiftçinin neyi üretmesi gerektiğine ya da hangi yöntemle üretmesi gerektiği konusundaki özgürlüğünden bahsediyoruz. Daha büyük ölçekte de ülke sınırları içerisinde aslında toplumun gıdasının kendi kararlarıyla şekillendirdiği bir modelden bahsediyoruz. Şimdi tabi soru e, Türkiye'de acaba bundan bahsedebilir miyiz? E, son dönemdeki gelişmeler ışığında e, gibi şekillenecek. E, Sizle önce konuşuyorduk programdan. Tohum aslında bu konuda çok iyi bir örnek olabilecek şekilde. Belki onun yolculuğunu izleyerek Türkiye'de bir gıda egemenliğinin yolculuğuna bakabiliriz. Evet, e, tohumun tarihsel e, süreci ülkemizde aslında tarımın da hangi süreçlerden geçtiğini bayağı gösteriyor. O e, Biliyorsunuz basını, basını son günlerde meşgul etmişti sertifikalı tohum kullanmayan çiftçiye artık tarım desteği verilmeyecek noktasına kadar gitti iş. Bakın bu noktaya nasıl geldi şöyle hızlıca özetlersek Türkiye'nin tarihi boyunca 1923'te bakıyoruz. Zira Yeşil Köy Araştırma Enstitüsü kuruluyor, e, ta, tohum ıstah çalışmaları yapıyor. E, çünkü Osmanlıdan Türkiye Cumhuriyetine devrolmuş olmuş e, bir teknoloji yok, bir üretim modeli yok, e, çiftçi bilgeliği yok, e, tecrübesi yok, üretimler son derece düşük. E, nerede ne var bilinmiyor. E, nasıl üretiliyor, hangi yöntemlerle üretiliyor, ne kadar verim alınıyor, hiçbir şey bilinmiyor. E, hatta bilinmemezliğin bir nedeni de okur yazarlığın oldukça düşük olması hani şuna da değinmeden geçmeyeyim Osmanlıcayı değiştirdiler dedemizin mezar taşını okuyamıyoruz dedi, diyorlar ya zaten okur yazar oranı %5 olan bir Osmanlı da zaten kimse okuyamıyordu bir kayıp, Dolay hı. bir kayıp olmadı yani bilakis herkes okur yazar oldu sonrasında bu ıslah enstitüsünden sonra yine aynı yıl e, Tarım Bakanlığı'nda bünyesinde Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü kurulduğunu görüyoruz. Demin saydığım olumsuzluklar nerede var, ne var, hı hı. ne yetişiyor gibi hem bir envanter çıkarmak hem de teknik personeller yetiştirerek insanlara yol gösterip bir bağ kurmak. O zaman böyle televizyon, radyo, e, gazete e, gibi şeyler olmadığı Devletin için böyle teknik personeller daha bir önem e, taşıyordu. Sonra çıkartılan e, 1925'te çıkartılan bir yazı her türlü tohum ve fidanlıkların bedelsiz dağıtımları devlet yönetimlerinde fidanlık kurulması çiftçinin eğitimi verimin arttırılması hedefleriyle bir takım girişimlerde bulundu. E, bulunuldu. Tohum ıslah ve üretme istasyonları kurulmaya başlandı bu e, mevzuatlardan sonra. E, yeni adaptasyon ve çeşit geliştirmeler üzerine e, uğraşıldı. Umumi Ziraat laboratuvarını 1926'da kurulduğunu e, görüyoruz. Kısaca isimlerinden bahsedeyim fazla uzatmamak için. 1937'de Zirai Kombinalar İdaresi kuruldu. E, bu Çerçevede buraya kadar anlattıklarımızda 1923-1940 arası tabii çok özet hı hı. E, anlattıklarımızda buğday üretimi %274, tütün üretimi %51, pamuk üretimi de %45 oranında artış Artık. olduğunu görüyoruz. Bunlar aslında gıda egemenliğini hep güçlendirici adımlar olarak... Tabii ki o zaman sosyal bir devlet var ve vatandaş var. Şimdi müşteri ilişkisine hı hı. E, devlet küçüldü kendisini çekti şirket, şirket müşteri ilişkisine dönüştü her e, olay 1950'de ben çocukken e, tabi 50'de de ben de yoktum da e, adını çok duydum devlet üretme çiftlikleri kuruldu daha sonra sizin bildiğiniz tigem oldu bunlar hmm. siz tigem kısmını daha iyi biliyorsunuz ki o tigemler konusunda da e, Dalaman'daki tigemin e, ko konut yapı kooperatiflerine verilmemesi için ziraat mühendisleri odasının uğraşısının haddi hesabı yoktur hmm. ve sonuçta kurtarmıştır gerçi içinde cezai var okullar var havaalanı var Epey bir kısmı büyük gitti bir ama e, son derece verimli ovalar üzerinde kurulmuş çok büyük bir çiftliktir. E, görevi tohumluk ve damızlık materyal üretmektir ki her ikisi de bu ülke için çok gerekli materyaller Hı. tarımsal üretimi açısından. Ama bu ülke ne yapmaya kalktı? Ta, e, konut yapı kooperatiflerine parsel parsel orayı satmaya kalktı. İşte bugün geldiğimiz noktada egemen miyiz değil miyiz e, konularını tartışıyoruz. <gülüyor> e, biz zorla kendi egemenliğimizi artık devlet politikalarının dönüştüğü nokta çerçevesinde başkalarına hediye etme şeklinde bir politikaları büründürdük. E, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi tohum konusunda 1950'li yıllarda bir e, Girişimi var 1963 yılında Türkiye e, Tohum Test Birliği'ne Üye oluyor Uluslararası düzeyde e, Ülkemizde çeşit geliştirme ve Tohumluk çalışmaları Tohumculuk çalışmalarında Uluslararası kurallar Uygulanmaya başlanıyor 1963'te ilk tohumculuk yasamız çıkıyor. Ee, kısaca söylemek gerekirse 1980'e kadar çiftçi devlet birlikteliği var. Devlet her konuda çiftçiye e, üretmesini sağlayıcı, önüne açıcı, yardımcı ol olan bir noktada. Hı hı. 1980 sonrası o 12 Eylül askeri darbesi sonrası tüm sektörlerde olduğu gibi e, tarım sektöründe özellikle çok büyük değişiklikler ortaya çıkıyor. Şimdi bu. Buradan sonraki e, konular çok daha ilginç. Neden hmm. ilginç? E, kamu artık alandan çekilip e, şirket, özel sektör nasıl alana giriyor? Oldukça ilginç örnekleri var. E, 1983 yılına baktığımızda özel sektöre kendi ürettikleri tohumlukların fiyatını belirleme yetkisi veriliyor. 1900 84 yılında Dünya Bankası'nın zorlaması ile bakın o Dünya Bankası da İMF'de verdiği bütün kredilerin ön koşulu art koşulları vardır. Hı hı, Biz onları bayri. bilmeyiz. Evet. Biz sadece bize para verdiler diyebiliriz. İşte bu ön koşullar art koşullarda Türkiye'de birçok şey değişir. Niye değiştiğini de bilmeyiz. Hı hı. Nedenini bilmediğimiz için. Ee, tohum ithalatı Dünya Bankası ile 1984'te serbest bırakılıyor zorlamasıyla. Hatta tohum ithalatı için destek vermeye başlıyor dışarıdan tohum al diye destek veriliyor hmm. bu ülkede ve dönemin Tarım Bakanı'na yetim hüsnü lakaplı. Tarım Bakanı'na e, niye böyle davrandığı sorulduğunda da efendim üretmekte zaman kaybetmek yerine dışarıdan almak daha Fazil pratik var. ve <gülüyor> kolay cevabı ile tanışıyor Türkiye. 1985 yılında tohumluk teşvik kararnamesi çıkıyor ve e, özel tohumculuk kuruluşlarının sayısı çok hızlı bir şekilde ülkemizde artmaya başlıyor. 1988 yılına geldiğimizde bakıyoruz. Tohum ithalatına gümrük muafiyet uygulamaları getiriliyor. Yani her tür kolaylıklar e, sağlanıyor ülkemize yabancı tohumların girmesi için. 2006 yılında tohumculuk kanunumuz çıktı biliyorsunuz. Çiftçinin kendi geliştirdiği çeşitleri satması imkansız hale geldi. Ki bu da yerel e, ki e, tohum takas şenliklerinde benim soyadımla da hitap ettikleri <gülüyor> atalık, atalık tohumlar, yerel tohumlar, yerel çeşitler gibi e, tohumlar anca takas edilebilme e, şansı bırakıldı. Ki insanlar artık e, onları yaşatabilmek için tohum takas şenlikleri ortaya çıkardılar. O da güzel bir davranış ama yeterli değil devletin hı hı. yerel çeşitler üzerine koruyucu politikalar geliştirmesi gerekiyor. Baktığınızda burada tohumdan aslında yavaş yavaş çiftçinin burada yetişen türlerden daha dışarıdan ithal türleri ekmeye zorlandığı neredeyse evet. bir, bir yönteme geçmişiz. Bu herhalde gıda egemenliğinin kaybı olarak özetlenir. 1900, 1980 sonrası bu gördüğünüz attığımız adımların her biri Tarım ülkesi denen Türkiye'yi yurt dışından ithalci bir, yurt dışından alan bir ülke konumuna getirdi. Sadece tarım ürünlerinde değil, tarım arazilerinin peşine de düştük. Sudan'dan, Tigem üzerinden tarım arazileri kiraladık. Ama o bizi kurtarmayacak. Biz yine kendi tarım arazilerimizi koruyalım üstlerine. Apartman, gökdelen, AVM, sanayi yaptırmayalım. Bunları yaptıralım ama tarıma daha az El elverişli şey olan yerlere yaptıralım. Tarıma elverişli yerlere artan nüfusumuz ve iklim değişikliğinin getireceği dezavantajları bertaraf edebilmek için en az etkilenebilmek için çok iyi korumamız gerekiyor. Ve bakıyoruz 2009 yılına baktığımızda... Tohum piyasasında kimler kalmış ne olmuş diye ben bilgi edinme hakkı çerçevesinde de bakanlıktan bunları alamadım. Bir arkadaşım arkadaşı vasıtasıyla hı hı. 2009 yılının hesabını yaptırdı. Hibrit Mısır tohumluğunun ülkemizdeki pazar payının yüzde yetmiş beş yabancı şirketin elinde. Giderek tekelleşen aç bir şirket. Tabii aç şeyinde üç şirketin payı yüzde yetmiş. Pamuk'ta üç şirketin payı yine yüzde 50 civarında ve bakıyoruz Türkiye pazarı yabancı şirketlerin tek eline e, teslim edilmiş vaziyette. Şimdi bu genel olarak Türkiye pazarını özetliyor ama baktığımızda çiftçiler de aslında çok benzer bir şeyi küçük ölçekte yaşıyorlar. Bunları da aslında gösteren belki en çarpıcı verilerden biri e, çiftçilerin borçlarının nereye gittiği e, herhalde. Yani çünkü dengesi değişiyor aldığı dışarıdan destek. ...veya içeriden kendi sağladığı ürünler arasındaki denge bozulunca... ...tabii çiftçilerde de borçlanmada bir artış oluyor değil mi? Bakın girdi de zaten tohumluk olsun... Ee... Tohumluk olsun, tarım ilacı olsun, e, elektrikte de dışa bağlı olduğumuz söyleniyor. Hı -hı. Ama elektrik mühendisleri odasının hesabıyla hiç öyle bağlı olmadığımız, e, kapasitesimizi kullanmadığımızdan Hı -hı. kaynaklı bir takım eksiklikler olduğu gözüküyor. E, nihayetinde ha, mazot da kullanılır e, ki dünyanın en pahalı mazotunu kullanıyor Hı -hı. çiftçimiz. E, Yat. Birçok lüks araçlar e, KD, öTVsiz e, yakıt kullanırken çiftçi traktörüne bütün vergisiyle koyuyor. Hiçbir şey yok, e, koruması yok. Dolayısıyla girdilerde dışarı ba bağlıyız. Her bir döviz kurundaki oynama müthiş fiyat yükselmelerine neden oluyor. Ve bu noktada da e, çiftçimiz desteklenmesine de baktığımızda bütçemize oranına baktığımızda bütçemiz oranı tarımsal desteklerin yüzde iki, iki buçuk civarında gerçekleşiyor. Avrupa Birliği'ne baktığımızda yüzde kırk beş civarında pay aldığını görüyoruz. Dolayısıyla çiftçimizin dünya piyasalarıyla rekabet edebilmesi mümkün değil bu şartlar altında ki birçok altyapı sorunları da var tarımımızın. Sadece çiftçinin ekip biçip üretim yapıyor mu yapmıyor mu parasal destek mevzu da değil altyapı sorunları da var tüm bu sorunlar birleşince de Türkiye artık günümüzde gıda egemenliğini kaybedip dışarıdan hayvan getirmesek üretim yapamayacak bir noktaya düşmüş noktaya geldik hı hı. Ee, bakın milli tarım projesi başladı yeni değil yeni. mi hı hı. Ee, milli tarım projesi başladı milli tarım projesi için hayvancılığı geliştirmek için e, dışarıdan hayvan ithal ediyoruz milli tarım projemiz için halbuki yerli malı haftamız vardı bir zamanlar unuttuğumuz şimdi hı hı. kimsenin pek aklına gelmeyen inşallah okullarda ismi de geçse e, <gülüyor> hala, hala varsa bilmiyorum e, çocuklar da büyüdü takip edemiyoruz Güzel bir şeydi o gün bizim için ama şimdi yerli malı haftası da yapsalar götürülen elma götürsen İspanya'dan gelmiş olabilir <gülüyor> nasıl yapacaksın yerli malı haftasını yerli malımız diye bir şey kalmadı dolayısıyla Türkiye üretmeyip dışarıdan almak daha kolay politikalarıyla bugün tarım Burak ülkesi denen Türkiye son derece yurt dışına bağımlı hale geldi ki ee, bilirsiniz buğdayın ana vatanıyız Rusya'dan buğday almazsak Zor günler yaşayacak bir ülkeyiz. 4 ila 4,5 milyon ton arasında e, buğday ithal eden bir ülke haline geldik her yıl. Ürettiğimiz 20 milyon sabit 20 milyon ton civarında e, bazı yıllar biraz üzeri bazı yıllar biraz altı e, sabit dersek 20 milyon ton civarı artık arttıramıyoruz da. Hı hı. Ama bakıyoruz işte bu politikalar nedeniyle çiftçinin Son 15 yıllık dönemde buğday ekim alanlarını 17 milyon dönüm küçülttüğünü görüyoruz. Artık buğday ekmiyor. İnşallah başka şeyler ekiyordur. ekiyordur da... Yoksa beton olmuştur, villa olmuştur üzerleri o daha kötü. Hı hı. Bakıyoruz son dönemlerde 15 yıllık süreçte e, TÜİK'in rakamları bunlar. Devletin resmi istatistik kurumu olan Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileri. Bakıyoruz Belçika yüz ölçümü büyüklüğünde araziyi artık tarımda kullanmaz olmuşuz. Yok küçülmüş. E, yine bakıyoruz e, Hollanda büyüklüğünde. 4 milyon hektar 40 milyon dönüm eder Holland'a büyüklüğüne eş değer bir miktar bu ki dünya tarımsal hasılada dünya rekorları kırıyor bizim nadasa bıraktığımız alan kadar alan kadar bir yerde ya bir yerde şey toplam yüz ölçümü o kadar tarım arazisine vurdun mu kentlere çıkıp dağlar çıktığınızda daha az O kadar alanı biz nadasa bırakıyoruz Halbuki 2016 yılı dünya baklagil yılıydı. Biz dünya baklagil yılını öneren ülkelerden biriydik. Ama 2016 verilerimize baktığımızda sınıfta kaldık önerdiğimiz noktada. Üretimimizi düşürdük. E Şimdi bu Nadas'a bıraktığımız yerlerde tıpkı 1980'lerin ortalarında yaptığımız gibi toprak mahsulleri alım garantili Nadas'a bırakılan yerlerde baklagil üretimini teşvik etsek, o Belçika yüz ölçümü kadar e, kaybolan arazimizi tekrar tarımla buluştursak e, bakıyoruz e, iki buçuk milyon hektar civarında hala sulamaya açmamız gereken Hı -hı. su bekleyen arazilerimiz var sulamaya elverişte. E, buna modern sulama yöntemlerini de eklersek bu alanı e, yaklaşık buçuk altı milyon hektar yani 60 milyon dönüme kadar çoğaltmamız mümkün mevcut suladığımız 60 milyon dönümün yanında 60 milyon dönüm daha sulamaya açmamız mümkün ya bunlarla uğraşmamız lazım e, ama e, bakıyoruz bu ülkenin tarım e, yönetimine e, politikalarına birazcık bu işler yavaş gidiyor O yüzden de Türkiye ithalatçılıktan kurtulamıyor o tigemden e, hı hı. Konut yapı kooperatiflerinden kurtarmak için nasıl mücadelemizi ver, verdiğimizi söylerken şu örneği de vermeden geçmeyeyim. Milli tarım projemizi bile ithal hayvanla başlattığımız bir ülkeyiz artık ve TİGEM'lerin bir görevi de damızlık materyalleri yetiştirmekti. Hı. Hayvancılığa destek sunmaktı. E biz ne yapıyoruz? TİGEM'in Yalova'daki arazilerini bir Arap bankasına vermeye çalışıyoruz Konut yapı kooperatiflerine açmaya çalışıyoruz. Hiçbir yer yokmuş gibi üniversite kurulsun lar peşinde koşuyoruz. E ondan sonra da milli tarım projemize ithal hayvanı getirterek milli proje diye sunuyoruz. Peki o olmuyor yani. <gülüyor> Şimdi dinleyenlerin yeterince moralini bozmuş olabiliriz bu verilerle. Şimdi baktığımızda buradaki çıkış yoluyla ilgili tabii ki çok farklı kuruluşlar işte odaya farklı görevler düşüyor. Devlet kurumlarına farklı görevler düşüyor. Yine programın sonunda hani dinleyenler peki nasıl bir gıdadan yana olmalı ki? Hangi örnekleri desteklemeli ki bu gıda egemenliğine destek olabilirler? Şimdi şunu da söyleyeyim. Bu politikalar çerçevesinde tarımsal destekler bir türlü arttırılamayınca hani bütçeye oranını söylemiştim. Hı hı. Özel bankaların verdikleri krediler artmaya başladı. Devlet de... Epey bir kredi veriyor. Devlete e, çiftçinin borcunu göndermesi, döndürmesi daha kolay oluyor. Ama özel bunun içerisinde yabancı bankalarda başta olmak üzere çiftçi aldığı kredileri artık ödeyemez duruma geldi. Tarlasını, traktörünü, evini, barkını, elde avuçta ne var ne yok hepsini kaybetmeye başladı. Şimdi bir kere çiftçinin kooperatifleşmesi şart ama çiftçi bunu tek başına başaramıyor başarsa bile doğru yönetemiyor başında bir doğru gösterici güç lazım hı hı. tıpkı cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllardaki gibi o devlet baba dediği halkını düşünen devlet sorumluluğunda bu insanların birlikteliği ve doğru yönetimi çerçevesinde bir araya gelmeleri gerekiyor ama bunu kolay kolay başaramıyorlar başaramayınca o zaman tüketiciye bir görev düşüyor ki bu İstanbul'da ve Türkiye'nin bazı bölgelerinde oldukça yaygınlaşmış vaziyette ee, insanlar bir araya geliyorlar, e, kooperatifleşiyorlar ve gidip e, köylerle Anadolu'nun herhangi bir yerindeki köylerle köylülerle tanışıp e, neler ürettiklerini sorup ürettiğiniz işte nohuta biz talibiz, e, Rize'deki çaycığa e, Çiftçi teyze çayını bize gönder talibiz ne kadar hasat ediyorsan getir İstanbul Zebil gibi insan. Her tarafta satabilirsin. Ee, ne bileyim e, nar suyu nar ekşisini Hatay'dan bağlantı kuruyorsunuz. Yani Türkiye'nin her tarafından artık kargoya verdiniz mi çok ucuza geliyor. Ve e, çiftçi e, tüccara 50 kuruşa sattığı şeyi size 75 kuruş 1 liraya satıyor. Market rafından 10 liraya 12 liraya aldığınız şeyi bu yolla hem çiftçi iki katı parayla satarken siz de 3 liraya 4 liraya 5 liraya alıyorsunuz. Yani tüketici yarı yarıya zarar ederken eee Çiftçi de iki kat i̇ki fazla kat. kazanıyor çünkü Türkiye'de artık üretim ve tüketim noktaları arasında aracılar o kadar çoğaldı ki onlarla konuştuğunuzda onlar da kazanamıyoruz feryadı Hı -hı. edecekler çünkü. Elden ele elden ele geçe geçe geçe e, yük, her bir elde de yükseldiğinden üretici kazanamazken tüketici çok pahalıya alıyor. Tüketici pahalı olduğu için e, yeterli kalitede beslenemezken de e, tüke, üretici üretim alanlarından kopuyor. İşte tüketici kendinin bu gücünü görerek birleşip kooperatifleşip ya da Kooperatifleşemiyorlarsa da e, bu tür bağlantılar kurup e, alıp aralarında dağıtabilirler. Hı hı. Ee, çok güzel bir örnek oldu aslında. Bu dayında bu konuyla ilgili e, bilgileri topladığı bir sitesi var. Onu da hatırlatarım. Gıda Toplulukları diye e, bahsettiğiniz bu tüketici ya da türetici e, kooperatiflerinin sayısı giderek artıyor. Bu gıda Toplulukları e, bu topluluklarla ilgili nasıl başlayacağınız ya da iyi örnekleri görmek için e, birçok e, makale var. Bunları incelemenizi biz de tavsiye etmiş olalım. E, dediğiniz gibi şöyle bir tohumun e, Türkiye'deki ...yolculuğuna bakarak... ...gıda egemenliği ile ilgili... ...güzel bir e, özet vermeye çalıştık... ...çok teşekkür ederiz... E, ...hem programa konuk olduğunuz için... ...hem de oda olarak çalışmalarınız için... Ben de teşekkür ediyorum... E, ...üretici ve tüketici birlikteliğini... ...sağladığımız zaman... ...güçleneceğiz ve kaliteli besleneceğiz... Çok çok teşekkürler tekrar. Her hafta olduğu gibi sizleri pazarlarımıza davet ederek programı kapatalım. Buğday Derneği'nin yüzde yüz ekolojik pazarları bugün Bakırköy'de. Cumartesi günü Şişli Feriköy, Beylikdüzü ve İzmit'te. Pazar günü ise Kartal ve Küçükçekmece'de sizleri bekliyor olacak. Bunlar da gıda egemenliği konusunda iyi modeller olarak 11. yılına girdi Şişli Feriköy pazarı. Sizleri buraya bekliyoruz. Ve programı kapatırken yayında bana yardımcı olan arkadaşım Ömer Şahin'e teşekkür ediyor. Hepinize iyi Haftalar diliyorum. kalın Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam. Hazırlayıp sunanlar Melek Nur Dudu ve Bora Kabade. Açık Radyo Program Destekçisi olun